Yani ölüm çok müthiş bir vaka ve bütün şu hayat ölüme eve hazırlanmak. İşte Rabbimiz çok ayetlerde bu şiddet bildiriliyor, kıyamet şiddeti bildiriliyor. Fakat bu Allah'la bir vuslat, Cenab-ı bir dostluk kurabilen, yani Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları üzerinde tecelli eden, kalbi Cenab-ı beraber atan, ayaktayken, otururken, yanlar üzerindeyken, beşeri münasebetlerinde nezaket, zarafet, fedakarlık, diyargamlık, bütün mahlukata karşı olanlar, Halık'ın nazarıyla mahlukata bakabilenler, Kur'an ve sünnetin muhtevası içinde hayatlarını devam ettirebilenler, bunlar salihler olmuş oluyor, Allah'ın veli kulları olmuş oluyor, bunlar Allah'la dostluk kuranlar, engelleri atanlar arasındaki o nefis engellerini atanlar, bunlar için Cenab-ı Ayeti i Kerim, şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip sonra sümles takamu. bu istikamette gidebilenler için üzerine melekler iner. Onlar korkmayın üzülmeyin. Seva'da cennette sevinin derler. Yine bu kabrin bir zor sürprizlerinden geçeceğiz. Fakat burada demek ki meleklerle bir arkadaşlık başlayacak. Bu istikamet çok mühim zaten din bir istikamettir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birçok zulümler gördü. Eshab-ı Kiram'a zulüm yapılırken seyretti. Zaman zaman açlıklar oldu. Çölden avaz sesleri diğer mahallelerden duyuldu. Taif'te kendisi taşlandı. Hiçbir zaman saçı sakalı ağarmadı. Bana takim kemal ümürte, emrolunduğun gibi dost doğru ol." ayet inince Efendimiz saçına ve sakına ak düşmeye başladı. Müfeslerin bir kısmı diyorlar ki bu peygamber sırat-ı mustakim üzerindedir. Bu peygamberin şahsında ümmete olarak bir ihtar olarak gelmiştir. Yani dinin bütün muhtevasını yaşayabilmek. Cenab-ı Hak Hucurat Suresinin ilk ayetinde de Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin buyuruyor. Allah ve Resulü'ne itaat edin buyuruluyor. Demek ki Allah Resulü'nün hayatı, Kur'an-ı Kerim'in fiili tefsiri. Zira biz Kur'an'ı Cibril vasıtasıyla Rasulün kalbini indirdik buyuruyor. Oradan 23 sene Allah Resulü'nün kalbinde hareketlerine, davranışta hissiyatına Kur'an tefsir ediliyor. Hatta son ayetlerden şeyde Arafat'a indiği zaman dinin tamamlandığını bildiren ayet, Ebbeker Efendimiz'in gözlerinden yaşlar dökümeye başladı. Dedi, din tamamlandı dedi. Hazreti Peygamberi de Kur'an'ı tefsir etti. Artık Peygamber'in veda anı geldi. Ayet-i de işte sümme stakamu, bu istikamet üzerine girebilmek. Ve Cenab-ı Hak bu istikametle bize her okuduğumuz, taaten her ayetinde bize dua halinde bildiriyor. İhtena sıratel mustakim diyoruz. Ya Rabbi şunun üzerinde, namaz üzerinde, oruç üzerinde yahut şu üzerinde değil, bütün hepsinin cemi, hepsinin muhtevası, sırat-ı müstakim üzerinde hidayet ver diyoruz. Bir noktada bu, sümme İslam duygusu. Yani ilahi şu nasıl şu kameranın altındayız şimdi, bütün halimiz, hareketimiz kameraya geçiyor ilahi kameranın altındayız zaten daima Cenab-ı Hak raha buyuruyor o gün yeryüzü üzerine işlenenlerden haber verecek Rabbimizin izniyle yine Cenab-ı Hak bugün kitabını oku İsra'da sana nefsin kafidir denecek yani demek ki bu ayetler de bize hep ihsan yani ilahi kameranın altında olduğumuzun kalbinde bir idrak kalpte bir şuur haline gelmesi bir sarhoşa da sorsak, Allah seni görüyor mu desek, görüyor der. Çocuğa sorsak, çocuk da aynı şeyi söyler. Fakat işte bunu kalbi bu şeye çevirebilmek, bu hale, e, yani kalbe sabitleşmesi bu duygulu. İhsan duygusu. Yani bütün insan eğitimlerin tasavvufun gayesi de budur. Kulun ihsan duygusuna her hareketini, her hali bir kontrol altına alabilmesi. İlahi kameranın altındayım, bu kitap ve sünnetin muhtevasında mı? Bu yaptığım benim hareket. Allah Resulü benim bu hareketimi görse tasvip eder mi etmez mi? Yani kalbim bu pusula haline gelmesi. Nasıl elimizi ateşi görmeden ateşe doğru uzanıp fark ederiz hemen sıcaklığından çekeriz. Kalpte masivaya karşı Allah'tan uzaklaştırıcı hadiselere karşı kalbin böyle bir hassasiyet taşıması. Zira her günah Allah'tan uzaklaşmadır. Her günah cennete girme yasağıdır. Her sevap Allah'a yaklaşma ve cehennemden uzaklaşma cennete girebilme vizesidir. E bu ölüm hadisesi çok mühim bir hadise. Bütün hayat bu son nefese hazırlık. E bir bardağı dolduran damlalar gibi hayat günleri, hayat saatleri. Vahve onun içinde yanlış damlalar var. Siyah kara damlalar var. Daha elhamdülillah dünyadayız. Bunu inşallah güzel bir Zaten ayetlerin aşağısında gelecek. Bunları da güzel bir hayır hasenatla, iyilikle bunları bu masiyetleri hasenata çevirebilme. Cenab-ı Hak öyle bir de bize bir mülklet ihsan ediyor. Bu sümme stakamu, istikamete girmek. Yani bunu icmali olarak nedir bu diye şey yaparsak, bir soru sorulursa, bunun iki şıkkı var. Birinci şıkkı tazim Emrillah Allah'ın emirlerini bir iman lezzeti içinde ifa etme. Bir tazimle, bir sururla, bir neşeyle, bir helavetle, bir lezzetle ifa edebilme. Namaz öyle, ibadet öyle, komşak böyle, beşeri münasebetler öyle, yolda gördüğümü bir taşı kaldırma o şekilde, hasta ziyarete öyle, yetimleri okşama öyle. hepsini bir iman lezzeti içinde tazimle emrille, Allah'ın emirlerini bir tazimle, Hatta rahmetli peder e, mesela bir kurban kesilceği zaman o hasta halinde bile sandalyeye oturmazdı. Çünkü bu bir ibadettir. Allah bu hayvanları bizim için hak etti Ve biz de Cenab-ı Hakk'a bunu bir Cenab-ı Hak adına kesiyoruz. Bu bir ibadettir deyip kesilene kadar hayvan gözünü bağlattırır. Hayvanı gayet yumuşak bir şekilde geçirttirir. İttirmez, hayvan eziyet ettirmez. Hatta kucakta taşıttırır, gözünü bağlar keskin bıçakla bir, bir seferde hayvana eziyet ettirme o boşaltma ve, ve ayakta o, o kurbanın kesilmesini takip ederdi. Yani kaba hareket Allah'ın mahlukatına karşı kat'i olarak yasaklanmıştır. İsterse bir, bir yılana dahi sallallahu aleyhi ve sellem efendim, sana saldıran yılanı bir seferde öldürmek daha evladır buyuruyor. Ona bile, yılana bile eziyet ettirmemek. Çünkü yılanın da yaratılma sebebi biziz. Yani yılanın fıtrat icabı sokuyor. Fıtrat icabı o. Demek ki bütün bir mahlukatı ibret, bütün bir mahluk. ikinci olarak da şefkatli halkillah ve bütün mahlukatı şefkat. Allah korusun en feci şey, bu şefkat mahrumluğu, şefkat fukaralı. Efendimiz, ibadetli bir kadın, kedisini ihmal etti, aç bıraktı onu, cehenneme gitti buyuruyor. Bazı şey Allah'ın rızası, bazı şey çok büyük şey, bazı orta, bazı ufak Allah korkusu, Allah'ın kadıbı da öyle. Bazen çok küçük şeyleri ihmal etme, küçük görme. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Tabi en zor bu festekin kemâ ümürse. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz işte bu ayet benim saçıma sakalıma aktışıyordu. Sahibi soruyor ya Resulullah diyor bu diyor Hud suresindeki bu peygamberler artık kıssalar mı seni böyle? Yaşlandırdı, yok diyor. Benim de fes takım kemavi mürtahiyete ihtiyarlattı buyuruyor. Sahabiden Süfyan bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, soruyor, ya Resulallah diyor. Bana diyor, tutunacağım, kurtulacağım bir şey söyle diyor. Bana öyle bir şey söyledi ki, ona ben tutayım ve kurtulayım buyuruyor. Peygamber kul Rabbi Allah sonra Allah de Allah hiç kalpten diyebilme, duyarak diyebilme, bir derinlik diyebilme, sonra istikamete gir. Ondan sonraki ayette, gelen ayette, 31-32. ayette, o melekler inerler, o istikamette bulunanlar üzerine bu ölüm anında, vefat anında melekler iner, şiddetli bir an çünkü teselli ederler onlara korkmayın, üzülmeyin. sevade onların cennette sevinin derler. Arkadan melekler yine bir takviye ederler. Bir dünya hayatında da ahiretlerisin de dostlarınız derler. Demek ki bu bizim ameli salih işleyenlerin melekler dünya hayatında dostları. Ameli salih işleyenle melekler beraber. Nasıl bu masvadı, mahsiyeti buna şeytanlar beraber onlarla? Şeytanlar dürtüyor, tahrik ediyor. Demek ki burada da melekler beraber. Biz dünya hayatında da, ahiret hayatında siz, sizin dostlarınız derler. Siz de dost oldun. Bir noktada kabir bir mahkeme koridorunu bekleme gibi. Yani cennetlik de olsan, hatta peygamberler bile bir hesaba düşar olacak. O bir mahkeme koridorunu bekleme. Tabii dünyadaki ömrümüzün kaç misli bilemiyoruz. İşte, toprak üstü saltanatına aldanmamak lazım ki, toprak altını horluğuna düşmemek lazım. O toprak altında da o ameli Salih'te bulunanlara melekler, biz bundan sonraki seferlerde de yolculukta da sizinle beraberiz derler. Kabir yolculuğunda, kıyamet yolculuğunda ve ahiret şeylerinde. Ne büyük bir fedakarlık istiyor bu dünya. Hem dünyada canım cennette, hem ahirette canım cennette olmuyor. Fatımi bālimiz efendimiz çok severdi. Geldiği zaman ayağa kalkardı cennet hanımlarının seyidesi olarak ifade buyurdu. Zaman zaman da kızım Fatıma bilhassa vefat ederken onu, onu buyurdu. Sakın e, ameli Salihle ile ameli salih üzere ol. Namazlarını çok itinalı kıl. Zira babanın peygamber olduğuna güvenme kıyamet günü. Yine Cenab-ı Hak oradaki bir, bir kulun mükafatına kadar. Bir de Cenab-ı Hak kendi mükafatını cenneti bildiriyor. Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğin her şey orada sizin için hazırdır. Nasıl bu dünyayı Cenab-ı Hak bize hazırladı. Yerde ve gökte ne varsa musahhar kıldı. Emrimizi amade kıldı. O şekilde insan bütün mahlukatın imkanlarını çok çok daha ötede bir imkanlar Cenabı Hak bu dünyada hazırladı. Cenab-ı Hak onu da bildi ahirette de. bu istikamete gelenler, Allah'a kul olanlar, Allah'a kul olmayı tercih edenler bunlar için de Cenabı Hak bunlara ilahi bir nimetler hazırladığını bildiriyor. Ve bir davetiye çıkartılıyor.